Cenab-ı Hakk'ın rahmeti selamı üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz Muhabbet Bağı programında bugün bendeniz e, Tek başıma inşallah sizlerle beraber olmaya gayret edeceğim Mevzumuzu işleyeceğiz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz Hatırlarsanız en son Medine-i Tesettürle alakalı ayetlerin inmesi e, mevzunu işlemiştik Bundan sonra hicretin 5. senesi Şaban ayında Beni Mustelik gazası diye meşhur Yahudi ile yapılan bir Yahudi oymağıyla kabilesiyle yapılan Gaza ve savaş hakkında inşallah konuşacağız. Fakat ondan evvel hemen kıymetli dinleyenlerimize sizlere teşekkürlerimi arz etmek isterim. Zira Elhamdülillah uzun zamandır devam etmeye gayret ediyoruz. Devam ediyor bu program ve e, muhabbetle sizin gönderdiklerinizi görmekteyiz, okumaktayız. Bilhassa geçen hafta gecenin bir vakti e, Topkapı'da bir mahalde efendim bir şey arar iken e, önümü kesen bir beyefendi var. İsmen bile tanışamadık. Kendisi Taksi şoförlüğü yapıyormuş Ve dedi ki e, Biz dedi hakikaten Muhabbetle dinliyoruz dedi Pek benim dedi öyle dinle Diyanetle pek şey olarak Hayatıma e, yön verebilecek Kadar bir bilgim yok Ama dedi inanın programı Kaçırmamaya çalışıyorum dedi Ve o saatte e, Müsaade edin size bir sarılayım Duanızı alayım diyerek de Bize hakikaten Çok muhabbetle bir muamelede bulundu. Bendeniz çok mütehasis oldum. Tam da yahu nasıl gidecek bu işler? Saat kaç oldu? Hala ben şunla uğraşıyorum, bununla uğraşıyorum diye kendi kendime söylenirken böyle bir zatın hiç tanımadığım bir insanın kendimi hiç tanıtmadan tanıyı verip de karşıma çıkması herhalde Cenabı Hakk'ın bir lütfu olsa gerek. Bizler Sizdeki Muhammed muhabbetiyle bizdeki fahre alem muhabbeti birleşecek ki bir cemaat olabilelim, bir sohbet olsun, bir muhabbet bağı zuhur etsin. Sizde bir, bizde bir ama hiçbir zaman bunlar bir araya geldiğinde iki yapmıyor. Allah Teala bu birlikteliğe kendi ilahi hazinesinden bilemeyeceğimiz miktarda adette ecri cezil, ecri kesil ve ecri kesir ihsan ediyor. Yani tartılamayacak kadar ağır ecirler, sayılamayacak kadar çok ecirler ihsan ediyor. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, zerre kadar bile olsa bizler nefeslerimizde, sizler vaktinizi sarf ederek bir şekilde kulak kabartarak, bu sohbete iştirak ediyorsunuz. Cenab-ı Hak kırık dökük yapmaya gayret ettiğimiz bu u taatı efendim bu sohbeti razı olduğu sohbetler razı olduğu taatler meyarına ilhak ile müstecevap kılsın. Bu arada yine kıymeti dinleyenler konumuz beni musterik kazası ama tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Salatü selamı Hakikaten dillerimize virt edinmemiz lazım. Şu kadar adet bu kadar adet çekin diye bir adet vermiyoruz. Fakat her insanın muhakkak surette bir programı olması lazım. O programın içerisinde muhakkak surette bir salavat-ı şerife programının da bulunması icap ediyor. O da elzem. Ben muhakkak bugün şu kadar adet salatu selam çekeceğim. Ben muhakkak yeterken şunu okuyacağım gibi insanın kendince edindiği virtler olmalı. Biliyorsunuz insanlar, kişiler kendilerine göre esma, kendilerine göre dua, kendilerine göre virt okuyamazlar. Okusalar da ya tesiri olmaz ya da aşırı bazı tesirli müteessir e, hallerden dolayı Sıkıntıya düşebilirler Bir adam kendi başına Şu kadar bin efendim Ya Fettah çekeyim de işim açılsın Efendim şu kadar ya Rezzak Çekeyim de şöyle şöyle olsun Efendim bu kadar bin adet ya Alim çekeyim de Çocuğum alim olsun Gibi kendine has Kendine mahsus şekilde yollar Çizip tertip edip Böyle esma-i ilahiyle uğraşmazlar Bu işin de bir ihtisası vardır Tabii ki İnsan Esma-ül Hüsna'yı okur, delayr Hayrat'tan okuyabilir. Efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz ederken, Ya Hayyü Ya Kayyum, Ya zelcelal celal Vel İkram gibi, Tesbihat şeklinde, Dua şeklinde niyazda bulunabilir ama, Şu kadar çekeyim, bu kadar çekeyim gibi, Veya her kitapta okuduğunu tatbik etmek gibi, Falanca zatın kitabında, Şu kadar bin adet yazıyormuş, onu da çekeyim. Filanca Hoca Efendi kitabında şöyle yazmış, Bunu çekeyim derse bir insan, bu komşusunun ilacıyla ilaç alıp tedavi sürecine o şekilde giren şifa bulacağını ümit eden ve neticede başka başka hastalıklarla uğraşmak zorunda kalan kişinin durumuna düşer. Fakat bunu niye söyledik? Fakat Kerime-i tevhid, salavatı şerife, Kur'an-ı Kerim hatmi. İşte bu üç şey bütün yollarda. Bütün mekanlarda her insan için yapılabilecek yan tesiri olmayan Kendisine virt olarak edinmesinde hiçbir mahsuru olmayan Üç mübarek fiildir Kelime-i tevhid Bir insan günde kelime-i tevhid çekmeli Efendim kaç bin ben 30 bin çekiyorum günde 30 bin çekiyorsun ama işte kendi başına çekersen olmaz Bir an gelir Allah muhafaza eylesin İnsan o Esma'nın cazibesiyle, o Esma ilahiyenin efendim tesiriyle kaldıramayacağı veya takat getiremeyeceği şeylere maruz kalabilir. Kendi iken ne yapar? Muhakkak çekebilir. Ya yani ne yapabilir? 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane işte namaz vakitlerine bunu taksim ederek kelime-i tevhidle meşgul olabilir. Başka salavat-ı şerife için böyle adet Mevzu bahis de değil, salavat-ı şerifeyi binlerce adet çekebilir. Salatü selamın insana hiçbir yan tesiri, hani tırnak içinde söylüyorum, biraz da böyle ilaç mahiyetinde, efendim ilaç tarifi meyanında konuşuyormuş gibi aktarıyorum ki, hatırlarda daha iyi kalsın diye, hiçbir yan tesiri, insanı üzecek, insanı sarsacak, hiçbir yan tesiri yoktur salatü selamın selatü selam çekildikçe sahibine fayda verir selatü selam insanın dilini damağını kurtaracak şekilde okunsa da sahibine yarardan başka faideden başka bir şey getirmez salavatı şerifenin berekatı böyledir her gün kişi hiç olmazsa şu kadar selatü selam çekebileyim demeli bir yere mensup olsun bir zattan ders alsın bir zatın kitabını Efendim kendine edinsin veya edinmesin. Her insan Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammedin ve sahbihi ve sellim gibi en kısa şekildeki olan salatü selamı istediği adette okuyabilir. Fakat ben her gün şu kadar biriktireceğim, her gün şu kadar okuyacağım demeli. Yani insan bunu programına almalı. Bakınız salavat-ı şerife için iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellemin Hadis-i şeriflerinden hep ben deniz naklediyorum. Yeri geldikçe bazen tekrar ediyorum, bazen de duymadıklarınızı o duyduklarınızı ilave etmeye gayret ediyorum. Mesela iki cihan serveri efendimizin bir gün ashabının yanına güler yüzle, sevinçle sanki az evvel bir haber almış, güzel bir hadise şahit olmuş ve oradan ayrılmış da gelmiş bir eda ile asabın yanına dahil oluyor. Soruyorlar ya Resulallah Sevinçli bir haber almış Böyle sanki hemen birisiyle konuşmuşsunuz da Bir müjde almış gibi haliniz var Biz sizin yanınızda kimseyi göremedik Acaba bu halin sebebi nedir Lütfeder misiniz diye sorduklarında Buyuruyor ki Bana salat edene Cenab-ı Hak 10 ecil ihsan edecek 10 derece yükseltecek 10 tane günahını affedecek Cehennemlik bir fiilini, yani onu yaptığı zaman, o yaptığı fiil sebebiyle cehenneme girecek. O cehenneme onu götürecek fiili affedecek. Hem de kaç tanesini, onunu birden. Böyle on tane fiili affedecek. Neyin berekatıyla? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala, ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim veya Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İşte böyle salatü selam edene Cenabı Hak bunları lütfedecek. E eh, ben sevinmeyim mi? Hakkı değil miyim sevinmekte diyerek asabına müjdede bulunmuş. Salatü selam için diyor ki büyük bir Şafii alimi ibadet ve taatta riya olur. O riya sebebiyle İbadet ve taatın hedefine mukarin olması, o ibadetin ibadet sayılması tehlikeye girer. Fakat salatu selam öyle bereketli bir şeydir ki, öyle bereketli bir, faziletli bir ibadet, öyle güzel bir hasenedir ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyen bir insan, velev ki bunu riya ile söylese, gösteriş için bunu söylese, etrafındakilere gösteriş yapmak için salatü selam getirse bile ruhu Resulullah'a o salatü selam eksiksiz olarak gider buyuruyor bu salatü selamı vird edinen salatü selam çeken kardeşlerimize verilmiş çok büyük bir müjdedir Allah bu müjdelerden bizleri nasip eylesin bu müjdeleri hayatımıza hal olarak tatbik eden kullarından eylesin Evet. Gine biliyorsunuz meşhur sahabi Allah Resulü'ne soruyor Ya Resulallah e, Hazreti Kâb olduğunu e, hatırlıyorum Ya Resulallah ben ibadet taatımdan sonra dua ettiğimde Faziletim için Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz ettiğimde e, Acaba o duamın, o niyazımın, o namazdan sonraki duamın üçte birini mi yarısını mı ne kadarını salatü selama hasredeyim salatü selam getirmek istiyorum o dua kısmını salatü selamla geçirmek istiyorum üçte birini mi arttırsan daha iyi buyuruyor yarısını mı arttırsan daha iyi ya Resulallah ben dua mahiyetinde sadece sana salatü selam etsem bu güzeldir buyuruyor Efendimiz. Demek ki aklı olan İmanı olan Muhabbet bağı Teessüs eden kardeşlerimiz Salatü selamı çokça Getirmeliler Allahümme salli ala seyyidina muhammed Dediğimizde Bizim şanımız artıyor Zira Ümmeti muhammed oluşumuz Allah resulü tarafına Beyan edilmiş oluyor Onun karşılığında aldığımız Selamımıza karşılık aldığımız selamla Bizler ümmeti Muhammed olarak aziz ve Allah Resulü katında bir payeye, bir dereceye nail oluyoruz. Salatü selamı çektik. O çokça salatü selam ettim artık Resulullah'ın sırtı yere gelmez gibi düşünen bazı ahmak insanlar var. Sanki salatü selamları çok çektikleri zaman Allah Resulü'nün derecesini arttırmaya çalışan insanlar var. Allahümme sallâla seyyidina Muhammed dediğinde kişinin en önce kendi derecesi artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben salatü selam etsem fakat bu salatü selamın ecrini hiç ona gönderme dese bile bir adam Allah Teala zaten onun sevabını onun mislini bu salatü selama sebep olduğu için Fahri Kainat Efendimiz zaten ona gönderiyor. Hani abes tuhaf bir şey söylüyorum farkındayım da derdim anormalliği anlatmak değil derdim salatü selamın bereketini, salatü selamı getiren kişinin, hiç o salatü selamın ruhuyla alakadar olmasa bile, ecir kazanacağını, sizlerin kıymetli dinleyenlerimizin, bir defa daha nazarlarına vermeyek. Eh, bir de, ruhu Resulullah'a aşina olarak, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, ve ala ali Muhammed Muhammedin ve sahbihi ve sellim, diyerek, Allah Resulü'nün kokusunu duymaya çalışarak eğer bir kişi rüyada alemi manada ziyaret ettiyse onu gözünün önüne getirerek göremediyse ben göremedim diye ağlayarak salatü selam ederse düşünün ki onun hali o salatü selamın bereketi ve ondaki peygambere yakınlık ne kadar çabuk kendisini gösterir ne kadar çabuk kalbini mutmain hale getirir. Evet. Mevzumuz böyle devam ederken, müfredatımıza da bir yandan devam etmemiz lazım. Efendim, hicretin beşinci senesi Şaban ayında vuku bulan bir hadise, Beni Mustelik kazası. Huza kabilesinden Beni Mustelik oymanın reisi, Haris bin Ebi Dırar kabilesiyle birlikte etrafta sözünü geçirdiği birkaç Arap kabilesini daha bir araya toplayarak, Medine'ye Müslümanların üzerine gitmeye çalışıyor Yani bir teşekkül bir şeyler oluşturuyor kendince Ve diyor ki biz Medine'ye gider hücum ederiz Bir şekilde e, onları orada efendim e, ne yaparız mağlup ederiz diye düşünüyor Bu hazırlıklar böyle devam ediyor Böyle bir hazırlığın olduğu haberi Medine'ye geliyor İki cihan serveri Efendimiz her zaman olduğu gibi önce haberin doğruluk derecesini güzel bir şekilde e, yani yalan haber olmasın herhangi bir şekilde onlar geliyor ediyor diye bir fitne çıkıp da bir günah yere insanlar üzülmesin diye hem de bize örnek olması için en önce hadisi güzelce ne yapıyor? tetkik ettiriyor. Hatta bu vazife için Bureyde bin Hüseybel Esremi'yi vazifelendiriyor. Hazreti Birey de e, Beni Mustelik yurduna efendim e, oraya o memlekete giderek durumu öğrenmek üzere Medine'den ayrılıyor. Şimdi tabi burada belki bir satır arası gibi gelebilir ama Allah Resulüne tabi olmak ve bu tabiyet işinde bizzat Hazreti Allah'ın koruması olmak Koruması üzerinde bulunmak Meselesi var Bu bir hakikat ama Buna rağmen böyle olmasına rağmen Ashab-ı kiram olsun iki cihan serveri efendimiz olsun Beşeri Efendim kaideleri Temayülleri örfü Adeti ve tedbirleri Hiçbir zaman elden bırakmamışlardır Hani hiçbir şey olmaz Sen gidiver tarzında Evet bazen mucizeyi peygamberliği olarak bunu da göstermek için e, yapmışlardır ama genelde insanların örfüne, temayüllerine ve tedbirlerine Allah Resulü riayet etmiştir. Hani hatırlarsanız uğuttan sonraki hadiselerde Allah Resulünün hep nöbetçi bir kuvvet bırakması, e, geri dönenler olur tekrar Medine'ye saldırır e, düşüncesiyle tedbirler alması hep bu kabildendir. Dolayısıyla Hazreti Birey'de Medine'den ayrılmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onları şüphelendirmemek ve kendini muhafaza etmek gayesiyle hakikate muhalif beyanda bulunup bulunamayacağını sordu. Resul-i Ekrem gerektiğinde böyle bir hareket edebileceği müsaadesini verdi. Yani ne demek istiyoruz? Şimdi ben oraya gideceğim ya Resulallah. hadisi tetkik edeceğim. Evet ben sizin Medine'ye gidip gitmeyeceğinizi Tetkik için buraya geldim Allah Resul tarafından geldim Söyleyin bakayım var mı böyle niyetiniz diyemeyeceğim e Ben müminim Yalan söyleyemem Ya Resulallah böyle bir durumda Ticaret için geldim Ne yapıyorsunuz diye merak ettim Geçiyordum uğradım gibi Onların dikkatini çekmeyecek şekilde Casusluk yapabilir miyim Diye sordu Bunun üzerine iki cihan serveri Efendimiz e, Burada söylenilen sözlerin sarf edilen sözlerin e, hilaf hakikat olmadığını yani yalan hükmüne geçmediğini savaşın bir hile olduğunu ve karşı tarafın hilesinden emin olmak için onlara hileyle e, müdahale etmek gerektiğini beyan etmiş ve Hazreti Büreyde'ye izin vermişti. Hazreti Büreyde de müstelik oğulları yurduna vardı onlardan biriymiş gibi davrandı ve ben sizdenim şu adam yani peygamber efendimizi kastediyor güya şu adam için derlenip toparlandığınızı işittim ben de kavmimden bana itaat edenlerle size katılmak istiyorum ben ne yapabilirim ben de bir şeyler yapayım ben de tutayım ucundan gibi onları teşvik edici sözler söyledi ve o müslümanların kökünü kazıyıncaya kadar iş birliği yapalım ne dersiniz diyerek kendisini onlardanmış gibi ne yaptı? Gösterdi. Evet, tam burada kalsın. İnşallah ikinci bölümde bakalım Beni Mustaliklerin reisi Haris bin Ebi Dırar bu beyana nasıl bir yaklaşım gösterecektir ve kendi sonunu nasıl hazırlayacaktır? İnşallah ikinci bölümde sizlerle bunu tekrar konuşalım. Hatırlarsanız Beni Mustelik gazası hakkında konuşuyorduk. Hicretin 5. senesi Şaban ayında vuku bulan bu hadiseyi şöyle bir girizgah olarak açmıştık. Ne yapıyordu? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Hazreti Büreyde'yi yani Büreyde bin Hüseybe el Eslemi Hazretlerini Beni Mustelik yurduna göndererek hadiseyi tetkik için vazifelendirmişti. Ve o da, radıyallahu anh, Hazreti Bireyde Efendimiz de, oğullarının yurduna gittiğinde, aman bir hazırlık musunuz şu Müslümanları artık mahvedecekmişsiniz, kökünü kazıyacakmışsınız, ben de bunun için koştum geldim, yanımda adamlarım da var, ne yapacaksanız söyleyin de, ben de ona göre hareket edeyim diyerek, onların ağzından, kalplerindeki sinsi planı duymak üzere böyle bir söz sarf etmişti bunun üzerine Beni Mustaliklerin yani o Yahudi oymanın Mustalik oğullarının reisi Haris bin Ebi Dırar evet işte tam biz de bu iş için hazırlanıyoruz madem böyle bir niyetin var bize katılmakta acele et diyerek ağzından baklayı çıkarttı Hazreti Büreyde radıyallahu anh da, He, ben de bunu duymak istiyordum, şimdi hemen bineğimi hayvanımı atlayacağım, kavmimden büyük bir toplulukla yanınıza gelirim, diyerek oradan ayrıldı. Evet, Hazreti de hakikaten kavminden, büyük bir toplulukla onlar üzerine gelecekti ama, bu onların hiç de işine gelmeyecekti. Hemen ne yaptı? Hazreti Bireyde radıyallahu an derhal Medine'ye gelip, Durumu Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirdi. Hemen Şaban ayının 2. Pazartesi günü, İki Cihan Serveri Efendimiz, 700 kişiye yakın e, askeri birliğini, e, Hemen hazırladı, Ve yerine Hazreti Zeyd bin Harise'yi, Medine'de vekil bırakarak, Medine'den ayrıldı. İslam ordusunda, 30 kadar süvari vardı. Ayrıca Ezvacı Tahirat validelerimizden Hz. Ayşe ve Hz. Ümmü Selim'e validemiz de orduyu saadetle yani orduyu saadet ne demek? Onun yaşadığı asra aslı saadet denir. Onun hanesine haneyi saadet denir. Onun her hali saadettir. O yüzden onun kurduğu Efendim meydana getirdiği ordu da orduyu saadettir O orduyu saadette, o saadetli ordu da Hazreti Ayşe validemiz ve Hazreti Ümmü Selim'e validemiz de bulunmaktaydı. Gariptir ki münafıklar hiçbir gazaya, bu gaza'ya kadar ilgi göstermemişlerdi. Bir de işin bu tarafı var. Yani e, ümmeti Muhammed e, ümmeti Muhammed bir şekilde e, Gazalara gazalara tabi muhakkak surette rağbet ediyor, hatta ezvacı tahirat validelerimiz de geliyor ama neticede e, ileride de anlatacaklar, alimlerin de bu husustaki beyanatları var, beni müstelik gazasından sonra kalabilecek ganimet veya İslam ordusunun tam böyle bir nifaka teşne olabilecek durumunu değerlendirmek için münafıklar da bir şekilde bu gazaya rağbet ettiler. Ama tabi onların gazaya değildir rağbetleri. Demin de arz ettiğim gibi ya ganimete ya fitne ve fesada biraz daha yaklaşırız. E, habis düşüncesiyle orduya katılmışlardı. Maksatları ganimetten istifade etmek fırsat kollayarak Müslümanlar arasında fitne ve fesat sokmaktı. İslam ordusu müreysi suyu başına doğru ilerlerken düşman casuslarından birini ele geçirdiği Hatta bu esnada o kişi yaptığı fiili kabul etmesi ve bundan rücu etmemesi sebebiyle o anda orada hemen öldürüldüğü rivayeti de vardır. İşte bunun üzerine yani bunun üzerine derken hala Beni Mustelik kabilesi böyle bir İslam ordusunun çıkıp da üzerlerine gelebilecek bir kuvveti olduklarına ihtimal vermiyorlar veya canım bizle baş edemezler yani biz böyle hemen toplanan eden toplama bir orduya sahip değiliz ki biz savaşmayı vesaireyi biliriz yerleşik bir düzenimiz vardır nereden hak edecekler onları hazırlıksız yakalarız gibi düşünüyorlardı ya işte tam bu esnada gönderdikleri casusun öldürüldüğü haberi beni mustalik yurduna mustalik efendim oğullarının bulunduğu yere gelince birden paniklediler Ha bunlar bizim Müslümanlar bizim yaptığımız faaliyeti haber aldılar. Üzerimize de geliyorlar ve iş çok ciddi diyerek korktular. Hemen efendim kendilerince bir tedbir almak istediler. Fakat bu tedbirle beraber ne hikmetse artık genlerine işlemiş olduğundan mıdır nedir? Kalplerine bir korku salındı ve beni musteriğin topladığı ordu veya o kuvvet bir anda bozguna uğradı. Daha casuslarının öldürülüş haberi alınır alınmaz. resul Ekrem Efendimiz ordusuyla müreysi kuyusu başına kadar geldi. Hemen orada kendileri için deliden bir çadır kuruldu. Sonra ordusunu harp nizamına koydu. Muhacillerin sancağını Hazreti Ebu Bekir'e, Ensarınkisini ise Sa'd bin Ubade'ye verdi. Hazreti Ömer'e La ilahe illallah deyiniz de Canlarınızı ve mallarınızı koruyunuz Diye seslenmesi Emin'i de verdi Yani dedi ki Cenab-ı Ömer Efendimiz'e Resulullah Efendimiz Ya Ömer onlara seslen Bu yaptıkları fitneye karşılık Şimdi Biz onlar üzerine böyle bir ordu göndermeyecektik Onlar bize saldırmak üzere Harekete geçtiler bu hareketin cezası ölümdür. İhanet ettiler. Bizi arkadan vurmak istediler. Bu ihaneti bile giderebilecek yegane bir şey vardır. Ancak kendilerine daha evvel la ilahe illallah deyiniz diye bir baskıda bulunulmadı. Fakat şu anda ölümü hak ettiklerinden dolayı, bizim üzerimize hücum ettiklerinden dolayı, ille de canlarını ve mallarını kurtarmak istiyorlarsa, bu ihanetten vazgeçsinler, bu ihanetten vazgeçtiklerini de, La ilahe illallah göstersinler. Aziz kardeşlerim, Düşünün Allah Resulüne saldırmak üzere, Müslümanları öldürmek ve katletmek üzere, Ordu kuran, Türlü türlü desiselere, hilelere başvuran, Hain, fesat, alçak bir insan dahi, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediğinde, Canı ve malı emin oluyorsa, Allah Resulüne gönül verip Allah'a ve Resulüne itaat etmeye gayret eden bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde onun günahları nasıl affoluyor? Nasıl Allah'a ve Resulüne yaklaşıyor? Bir düşünün. Hainler bile La ilahe illallah dediğinde kurtuluyorsa, hainlerin canları ve malları emniyet altına giriyorsa, Allah Resulüne muhabbet edip fakat sürçen, fakat günah eden fakat günahtan da kurtulmak isteyen bir mümin kelime-i tevhid çekerse ve bu kelime-i tevhidini muhabbetiyle gözyaşıyla çekerse samimi bir kalple zikir ve virt edinirse o kişinin günahı hiç temizlenmez mi? Evet bu günahın temizleneceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih hadislerle müjdelemiştir. Biz burada bu muhabbet bağında Şu muhabbetimizde tekrar Taze tutalım Ve La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü Bir defa daha Günahlarımıza yaptığımız hatalara Kefaret olması için Zikredelim Bir defa daha vird edinelim Evet Hz. Ömer Efendimiz böyle ilan etmesine rağmen Allah Resulü'nün emriyle La ilahe illallah deyin de Bari kurtulun diye onlara bir çıkış kapısı açılmasına rağmen gururlarından kinlerinden dolayı bu teklifi kabul etmediler. Üstelik mücahitlere ok atarak çarpışmayı bizzat başlatmış oldular. Bunun üzerine mücahitler de onlara ok atmaya başladılar. Sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ordusuna birden hücuma kalkma emri verdi. Hücum neticesinde beni mustariklerden 10 kişi öldürüldü. Geri kalanları ise esir alındı. Yani burada birden hücum emri verildi denilince karşılıklı ok atışmaları. Onlar oklarını attılar, diğerleri attı. Yani böyle karşılıklı sadaklarında efendim ok kalmayıncaya kadar birbirlerine atışacaklar gibi bir e, izlenim var. Öyle bir temayül var o zamanın savaş örfünde. Resulullah Efendimiz ani bir manevrayla o zaman için pek görülmeyen bir stratejiyle okların atımı bitmeden ok efendim çarpışması bitmeden birden hücum emrini verince şaşırıp kaldılar. Onlar oklara göre menzil menzillerini mevkilerini koruyorlardı. Allah Resulü beklenmeyen bir taktikle ne yaptı? Müsterik onları bozguna uğrattı. İslam ordusundan ise sadece bir mücahit yanlışlıkla düşmandan biri sanılarak bir Müslüman tarafından şehit edildi. Yani Müslümanların safından Yahudilerin attığı ok neticesinde veya çarpışması neticesinde şehit düşen olmadı. Beni müsteriklerden esir alınanlar 200 kadardı birçok deve sığır ve davar da ganimet olarak alındı. Ganimet malları bir araya toplandı. Usulüne göre taksim edildi. Esirler ise mücahitler arasında taksim edildi. Müreysi kuyusu mevkinde çarpışma vuku bulduğu için bu gaza Müreysi gazası adıyla da zikredilir. Bunu İbni Hişam eserinde böylece zikretmekte. Tabi savaş bir yandan bu şekilde devam ederken Ordu içerisine sızmış olan münafıklar da boş durmuyor. Müreisi zaferi kazanıldıktan sonra iki Cihan Serveri Efendimiz mücahitlerle burada birkaç gün istirahat edip beklemeyi uygun bulmuşlardı. Daha evvel bahsettiğimiz gibi bu gazaya çok münafık katılmıştı kıymetli dinleyenler. Hatta bazı kaynaklara göre o zamana kadar münafıkların hiçbir gazaya bu derece ilgi gösterdikleri görülmemişti. Evet bu ganimet veya işte bir fitne çıkartırız arzusuyla e, orduya iştirakleri en küçük fırsatta ya ganimet olarak ya fitne fesat olarak münafıkların varlığının kendisi e, şey ordunun halinde kendisini göstermekteydi. Oradaki o birkaç günlük istirahat esnasında Hazreç kabilesinden Beni Amr ibni Auf'un Müttefiki olan Sinan bin Uheber, El-Cüheni ile, Hazreti Ömer'in Beni Gıfar'dan, Ücretle tuttuğu seyisi, Cahcah -Cah arasında, Kuyu başında, Kovalarının birbirine karışması yüzünden, Küçük bir kavga çıktı. Münazara münakaşa şeklinde devam ederken, Birden iş parladı, Cahcah -Cah, yumruk ve tokatlarla, Sinan'ın yüzünü gözünü kanlar içinde bıraktı. Evet. Bunun üzerine, Sinan ise feryadı basıp yetişin ey ensar neredesiniz diye nida etti. Öte taraftan cah, cah da yetişin muhacirler neredesiniz diyerek o da muhacirleri kendi tarafına çağırdı. Feryatları duyan ensar ve muhacir hemen toplandılar. Hatta bu birden efendim e, heyecanla yapılan bu hareket, neticesinde kılıçlarını bile sıyırmış hale geldiler. Allah muhafaza az kalsın büyük bir fitne kopması hadisesi işten bile değildi. Müslümanlar birbirine gireceklerdi. Fakat muhacirlerle Ensar'ın bazı ileri gelenleri araya girip yatıştırıcı konuşmalar yaptılar. Demek ki büyüklük burada belli oluyor. Bir kavmin büyüğü Nasıl siz bunlara göz yumuyorsunuz? Bu şerefsizin altında mı kalacaksınız? Şöyle bir hareket yaptı yoksa siz bunu sineye mi çekeceksiniz gibi tahrik edici konuşmak liderlik değildir. Liderlik kendi kendi bulunduğu cemaatin içerisinde o cemaatin temayüllerini gelişi güzel şekilde sarf etmek değildir. Onların bile düşünemeyeceği şekilde doğruya onları kanalize etmek onların bile aklına gelemeyecek güzelliklere onları ulaştırmak liderliktir ve imamlıktır. İşte demek ki o imam ve lider vasfında kişiler vardı ki muhakkak ki bulunur, her Müslüman cemaatin başında, muhabbetli cemaatin başında, muhakkak aklı başında ve e, aklı selim sahibi insan bulunur. Yeter ki sözü dinlensin. Yani. İşte burada da muhacirlerle ensarın ileri gelenleri, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye bu hadise yatıştırdılar. Tam bu esnada iki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem topluluğun bulunduğu yere geldi ve cahiliye insanlarının davası mı güdülüyor? Nedir bu çığlıklar, bu feryatlar? Derdiniz nedir? diyerek topluluğa, cemaate her zaman olduğu gibi hakim bir sesiyle ikaz edici hesap sorucu ve kendine getirici şekilde hitap etti asap bir muhacirin ensardan bir müslümanı tokatladığını söyleyince bırakınız şu cahiliye adet ve davasını çünkü o yani bu yaptığınız böyle vurdu hemen biz ona müdahale ettik falan filan gibi küçük hadiseleri büyütmek münazara ve münakaşayı daha farklı boyutlara taşımak işte bunlar cahiliye adetidir İşte bunlar bir murdarlıktır bir kötülüktür. Cahiliye davasını güden kendini cehenneme atmış olur diyerek ikazda bulundu. Cehenneme atmış olur derken ahirette cehennem azabını onu bekler. Neden? Cahiliye adetlerine tabi olan, cahilane hareketlerine tabi olan. Çünkü illa cahiliyet devri derken bir devre tabi olmak mesele değildir. Kendi vücut ikliminde Allah'ı ve Resul'ü tanımayan sadece fıtratındaki hissiyatla, hissi hayvaniyle veya hisse akliyle hareket eden kişi daha henüz cahildir. Doğru bir hisse sahip değildir. Allah'ın razı olduğu doğru hisse sahip olmaya alimlik ve ilim sahibi olmak denir. Bunu bilmeyen böyle bir hissiyata sahip olmayan insan cahildir. Buna tabi olursa bir insan kendisini cehennemlik bir fiilin içine doğru sevk eder. Ve Sadece ahirette değil, dünyada da huzur bulamayacağı için, dünyadaki saadetini de kendi elleriyle ateşe atar, berbat eder. İşte bu şekilde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, hadiseye müdahil oluşu, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her haksızlıkta veya her halde, her hak halinde veya her halimizde, hatırımıza geldiğinde muhakkak surette insan bundan istifade eder, fayda görür. Bunun üzerine Sinan ve Cahça isimli ashab-ı kiramdan olan bu iki zat da birbirleriyle sarılarak ikisi de kendi haklarından vazgeçerek iki cihan serveri efendimizin sözünün yere düşmesine mani oldular. Daha doğrusu iki cihan serferi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözünü yere düşürmediler. Hareketleriyle Allah Resulü'nün sözünü tasdik etmiş oldular. Çünkü sadaka Resulullah demek Allah Resulü'nün sözünü dille tasdik etmektir. Bir adam evet gıybet e, zinadan şiddetli günahtır. Sadaka Resulullah dediğinde bunu dille tasdik etmiş olur. Gıybet yapmadığı zaman Hal ile Resulullah'ı tasdik etmiş olur. Onun dili sadaka Resulullah demese bile haliyle, lisanı haliyle, fiiliyle Allah Resulü tasdik eder. Hangisi ehemmiyetlidir? Tabii ki fiil ve hal önemlidir. Söz, o halin tasdiki olduğu zaman kıymet kazanır. Evet, isterseniz kıymeti dinleyenlerimiz ikinci bölüm ee, bu beni mustarik gazasında istirahat esnasında zuhur eden, e, vuku bulan bu hadisenin e, zikriyle şu anda burada kalsın. Ondan sonra münafıkların daha kaynaması bitmeyecek. Kaynaya kaynaya cehenneme kadar gidecek tabii ki ama oradaki kaynama bitmeyecek. Bakalım o kaynama onları o zaman diliminde nasıl rezil ve kepaze edecek? Biraz tuhaf oldu ama, galiba içimizden geldiği gibi konuşursak, böyle konuşmak daha güzel oluyor. Beni mustelik kazası, onun sonrası, 2-3 günlük istirahat süresi içerisinde, Ensardan ve muhacirden bazı kimselerin birbirleriyle olan halleri, münasebetleri, münakaşa ve münazaraları, işin tatlıya bağlanması şeklini konuşmuştuk. Fakat işte münafıklar boş durmayacak ya, münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül, bu durumu fırsat bildi ve hemen ortaya atıldı. Çünkü zaten daha evvel de söylediğimiz gibi, benim mustelik gazasına e, münafıkların iştirak etmesindeki ilk sebep fitne ve fesada vesile olacak şekilde bir harekette bulunmaktı. Bunun üzerine hemen şeytani bir tavırla böyle bir hakarete nasıl razı oluyorsunuz? Yani dışarıdan muhacir olarak geldiler. Ensar diye efendim biz onları bağrımıza bastık. Medine'nin yerlisi biziz. Esas buranın bu beldenin azizi, şereflisi biziz. Bunlar hakaret ediyorlar, adamlarımızı dövüyorlar, hem malımızı elimizden aldılar. Neler yaptılar? Bizi aziz bir milletken, efendim aziz bir kavimken neredeyse köle durumuna düşürdüler. Bu kadar da olmaz ki, bu kadar da insan efendim şerefini, izzetini ayaklar altına almaz ki diyerek kendince kavmini ayaklandırmaya münafıkları ve böylece Medine'deki bazı ensardan bazı insanları da kışkırtmaya çalıştı ve hatta bunda o kadar ileriye gitti ki vallahi Medine'ye dönecek olursak en izzetli ve kuvvetli olan en zelil ve en zayıf olanı oradan sürüp çıkaracaktır diyerek iki cihan serveri efendimizin ve asabın arkasından hakaretler savurdu. Ne demek şimdi bu? Yani şunu demek istiyor. En izzetli ve kuvvetli olan en zelil ve zayıf olanı Medine'den sürüp çıkartacak. En zelil haşa söylemek bile istemiyorum. En zayıf Düşkün olanı haşa iki cihan serberi efendimiz. Ve asabı kira Şerefli kimmiş? Kendisiymiş. Ben onları Medine'den süreceğim diyor. Döndüğümde ben gösteririm diyerek atıp tutuyor. Ve bu çok ağır bir tabii söz. Yani zaten ağır da yapılan hareketlerin hepsi e, edepsizce ve ağır. Fakat bu... Alenen bir savaş açmak gibi yani aleni olarak artık münafıklıktan ziyade aleni olarak Allah Resulüne kılıç kuşanmak gibi bir hakaret. Fevkalade büyük bir hakaret. Kimsenin duymayacağını münafıklardan başka kendisini efendim çevreleyen insanlardan başka bu işi kimsenin duymayacağını düşünüyordu. Abdullah bin Übey bu rezillikleri yaparken. Fakat orada bulunan genç sahibi Hz. Zeyd bin Erkam ki daha sonra hakkında ayeti kerime inecektir. Abdullah bin Übey'in bu sözlerini dinledi, duydu ve karşı çıktı. Vallahi kavminin içinde zelil ve menfur olan ancak sensin. Sensin o habis ve zelil kişi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise senin benim dememle değil hem bizim için azizdir hem de Allah onu aziz kılmıştır diyerek ona karşı çıktı. Baş münafık bu sözler karşısında derhal kıvırmaya vaziyet değiştirmeye çalıştı ve dedi ki ey kardeşimin oğlu sus vallahi ben şaka yapmıştım diyerek münafıklığını ortaya koydu. Münafığın hiçbir samimi davası yoktur. Daha evvel de söyledik münafık puta tapmak hususunda bile samimi değildir. Münafık hiçbir şeyi inandığı için, hiçbir şeyi gerçekten ruhunda benimsediği, özünde benimsediği için yapmaz. Sadece nefsi temayüllerine, rahatına ve egosuna, enaniyetine hizmetle meşguldür. Hz. Zeyd bin Erkam susmadı. Abdullah bin Übey'den işittikleri, old, işittiklerini olduğu gibi gelip iki Cihan Serveri Efendimiz'e haber verdi. Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin birden çehresi değişti. Yanında şerefli sahabiden Cenabı Sıddık'e Ekber efendim, Hazreti Osman efendimiz gibi Sadib Nabi Vakkas efendimiz gibi, Muhacir ve Ensar'dan zatlar da bulunuyordu. Muhammed bin esleme mesela. Her şeye rağmen meseleyi tahkik etmeyi yine de uygun buldu. Hazreti Zeyd efendimize diye dönerek dedi ki. Sakın İbni Übey'i sevmediğinden dolayı, hani onun sözlerini çünkü sevimsiz ümmetin birçoğu sevmiyor onu, sen de sevmiyorsun biliyorum. Acaba senin bu ona karşı sevgisizliğin, ona karşı kinin sözünü yanlış duymaya sevk etmiş olmasın ya Zeyd? diyerek yine de meseleyi inceden inceye tetkik buyurdular. Fakat Zeyd radiyallahu dedi ki, hayır Vallahi bunları ondan işittim dedi resul Ekrem Efendimiz tekrar sordu Hani e, Yanlış duymuş olmayasın Belki bir dalgınlık belki bir böyle Bir anına denk geldi de Öyle zannetmiş olabilir misin Hazreti Zeyd tekrar yemin ederek Vallahi bu sözü e, Münafıkların Reisi olan Abdullah bin Übeyden işittiğini, Aleni olarak duyduğunu Tekrarladı ve yemin etti e tabi bu aleni olarak duyduğunu söylemesi ve ondan sonra bunu aleni olarak iki cihan Serberi Efendimiz'e Ensar ve Muhacir'in bulunduğu bir ortamda Hz. Zeyd bin Erkam'ın zikretmesi ve tasdik ettirilmesi hemen ordunun içerisinde duyuldu. Ama Hz. Zeyd bin Erkam bu durumda bazı kimseler tarafından kınandı. Çünkü ne kadar olsa bir şehrilik gibi bir durum var. Ordunun içerisinde bazı ensarda olan kişiler dediler ki yani yakışıyor mu ya Zeyd? Sen şimdi Kaminin ulu bir kişisi için, kavmince önemli sayılan bir insan için, böyle ensarlardan bir kişi için böyle böyle konuştun. Çünkü dikkat ederseniz kıymetli dinleyenler az evvel de Ensar'la muhacir arasında bir tartışma vuku bulduğu için Ensar her ne kadar bu şekilde bir hemşerilik davası Efendim Ensar taassubu içerisinde olmasalar bile Şimdi yangına körükle gidiliyormuş gibi bir izlenim uyandı Yani Ensar'ı sen şimdi daha kötü bir duruma düşürdün ee, Gittin Abdullah bin Übey hakkında konuştun diyecek şekilde Hazreti Zeyd bin Erkam'a çıkışanlar oldu Hazreti Zeyd ise onlara şu cevabı verdi. Vallahi ben bu sözleri ondan işittim. Ve eğer bu sözleri babamdan dahi işitmiş olsaydım, yine Resulullah'a gidip söylemekten asla geri durmazdım. Allah Teala'nın peygamberine bu hususta vahiy indirip, kimin yalancı olduğunu bildireceğini ve Resulullah'ın sözlerimi doğrulayacağını ümit ediyorum, onu umuyorum diyerek artık kavmine temizlenme hususunda ve teyit edilmek hususunda Allah Teala'ya ve Resulullah'a güvendiğini ilan etmiş oluyordu. Ve ondan başka sığınak olmadığını da beyan ediyordu. Ve ondan sonra Hazreti Zeyd ellerini açarak Ya Rabbi Resulüne sözlerimi doğrulayacak şekilde sözlerimin doğru olduğunu beyan ettirecek şekilde ne olur beni vahyinle şereflendir, beni vahyinle indireceğin ayetlerle tasdik ettir diyerek yalvardı o sırada Hazreti Ömer ya Resulallah müsaade buyur da şu münafığın boydunu vurayım eğer onu muhacirlerden birinin öldürmesine uygun görmüyorsanız Sa'd bin Muaz veya Muhammed bin Mesleme'yi emredin onu öldürsünler hani ben muhacirim yok muhacirler öldürmesin ensardan Medine'den kendi ahalisinden birisi öldürsün de fitneye sebebiyet olmasın diye düşünüyorsanız bu iş için saat bin Muaz ve Muhammed bin Mesleme'ye vazife verebilirsiniz diyerek kendi gayreti diniyesini ve heyecanını bir defa daha göstermiş oldu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tekliften memnun kalmadı eğer ben onun öldürülmesine müsaade edersem Medine eşrafından bir çoğunun gönlüne korku ve endişe düşer Ayrıca işin iç yüzünü bilmeyen halk Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmaya başladıkları zaman durum ne olur? Dikkat ediyor musunuz kıymeti dinleyenler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu taktiğini zamanında Hazreti Ali efendimiz de yapmıştır. Hac mevsiminde Hazreti Osman efendimizin katillerinin öldürülmesi, bulunması, tek tek ayıklanması, bu entrikaya yol açanların öldürülmesinin, hac için gelen Müslümanların birbirine düşmesine, acaba ne oluyor bir iç savaş mı çıktı diyerek, bir fitne ve anarşinin doğmasına sebebiyet vereceğini, Hz. Ali Efendimiz beyan etmişti ve bazıları ona itirazda bulunmuşlardı. Demek ki İki Cihan Serveri Efendimizin feraseti, bu gibi hadiselerdeki sünnet-i seniyeleri, Hazreti Ali Efendimizin yaptığı gibidir veya Hz. Ali Efendimiz Allah Resulü'nün sünneti seniyyesi mucibince amel etmiştir. Bunu da bir hatırlatmış oluyoruz. İki cihan serveri Efendimiz günün en sıcak saati olmasına rağmen mücahitlere derhal Medine'ye doğru yola çıkmalarını emretti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, orduyu böyle sıcakta yürütmezlerdi. Pek adetleri değildi. Hatta e, daha evvelki gazalardan, seferlerden biliyoruz ki sabaha doğru, sabah namazından sonra veya güneşin sıcak olmadığı saatlerde ordusunu harekete geçirmiştir. İki canserver efendimiz. Evet. resul Ekrem efendimiz Abdullah bin Übey'i yanına çağırdı. Bana ulaşmış olan sözleri sen mi söyledin diye sordu. Baş münafık. Söylediklerini inkar etti Hayır Sana kitabı indirilmiş olan Allah'a yemin ederim ki Ben o sözlerin Hiçbirini söylemedim Zeyd Muhakkak ki yalancıdır Diyerek şanlı sahabiye Zaten Resulullah Efendimiz'e dil uzatan Bu rezil kepaze adam Hazreti Zeyd'e de Dil uzatmaktan geri kalmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günün sıcak saatinde ordusunu harekete geçirmesi Müslümanlar arasında taaccüble hayretle karşılandı. Ensarın ileri gelenlerinden Üseyyid bin Hudayr Ya Resulallah bu saatte yola çıkmak uygun değildir. Sen böyle zamanda yola hiç çıkmazdın dedi. resul Ekrem bizim adamımızın söylediğini duymadın mı? diye buyurdu. Adam dilinden Hani senin de benim de bildiğimiz bir adam var ya hep fitneleri yapan manasına söylenmiş bir söz. Hangi adam ya Resulallah diye sordu Üseyd bin Hudayr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hep fitnenin başı olan ve artık ismi zikredilmese bile böyle bir fitne olduğunda belli bir adam olduğundan dolayı Abdullah bin Übey diyerek cevap verdi. Ne söylemiş ya Resulallah? Medine'ye dönünce en aziz ve kuvvetli olan en zelil ve zayıf olanı oradan muhakkak sürüp çıkaracaktır demiş. Dedi. Ya Resulallah istersen sen onu Medine'den sürüp çıkarırsın. Vallahi zelil ve zayıf olan odur. Aziz ve kuvvetli olan da sensin. Ya Resulallah sen yine de ona rıf ve şefkat ile muamele buyur. Vallahi Allah seni bize getirdiği zaman kâmi ona hükümdarlık tacı Hazırlıyordu O elinden saltanatı senin çekip Aldığını sanmaktadır diye konuştu Yani Ya Resulallah Bu o kadar aşikar bir söz ki Bir aptal bir ahmak sözü oldu Onda öyle bir kuvvet yok Senin bir işaretinle o adam Medine'yi terk etmek zorunda kalır Rezil kepaze olur Yani bunu e, O değil O değil Sadece bu sözü sarf eden Abdullah bin Übey değil Aklı olmayan bir insan bile fark edebilir E böyle saçmalamasının sebebi Sen Medine'ye teşrif etmeden evvel Onun başına bir taç konacaktı Medine'nin lideri yapacaklardı Senin gelişinle bu komutanlık Bu liderlik sultanlık Elinden alındı diye Çocukça bir hırsla böyle yapıyor Sen ona rıfla şefkatle muamele et Ya Resulallah diyerek Üseyd bin Hudayr iki cihan serveri efendimize tavsiyede bulundu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mücahitlerin Abdullah bin Übey'in söylediği sözleri e, rağbet etmesini, bir şekilde onu gündemde tutmasını istemiyordu. Bunun için hareket emri verdiği günden ertesi günün sabahına kadar yola devam ettiler. Bu yolculuk esnağında tabii ki başka sözler e, konuşmaya Yeni meclisler tertip edilerek Şöyle mi olmuş böyle mi olmuş gibi e, Dedikodulara Veyahut e, Mevzunun devam etmesine mani olunmuş oldu Mücahitler son derece yorulmuşlardı Güneşin sıcaklığı Etrafı basınca konakladılar Yorgunluk ve uykusuzluktan Mecelleri kalmamıştı Derhal uykuya daldılar Böylece iki cihan Serveri Efendimiz Dedikodunun daha fazla büyümesine Mani olmuş oldu Bu arada Ordusuyla Bekaa Mevkiinde bulunan e, Ve mevkiinden Daha sonra hareket edeceği sırada iki cihan serveri efendimizin Şiddetli bir Fırtınayı tefsir edişi var Kıymetli dinleyenler Birden böyle bir e, e, Kum fırtınası gibi Şiddetli, uğultulu bir fırtına Zuhur etti Mücahitler ya Resulallah bu nedir böyle pek adet değil acayip bir rüzgardır Diye iki cihan serbere efendimize e, Bu durumun mahiyetini sordular Gatafanların reisi Uyayne bin Hıs'nın Medine'ye baskın yapmış olmasından endişe duydular Zira onunla yapılan anlaşma müddeti son bulmuştu Yani sahabinin dikkatine bakınız Bazı şeyleri diyorlar ya batıl alamettir itikattır Olmadık bir durum, olmadık tabi bir şey zuhur ettiğinde acaba bu bir şeyin işareti olabilir mi ya Resulullah diyerek Resulullah Efendimiz'e sormakla kalmıyorlar. Bir de o hadiseleri tefsir ediyorlar. Şimdi vaktimiz dar olduğu için pek konuşamayacağım ama ehli sofinin, tasavvuf ehlinin bazı gördükleri halleri sadece rüya olarak değil dünya hayatında e, zuhur eden bazı fiiliyatı sekanatı, harekatı tefsir etmeleri ve onlardan bazı manalar çıkartmaları Allah Resulüne ve sahabeye ashab-ı kirama benzemekle alakalı bir durumdur hani böyle bir rüzgar çıktı ya Resulallah yoksa Gatafanların reisi Uyeyne bin Hısn'ın Medine'ye baskın yapmış olma ihtimali olabilir mi çünkü süre doldu anlaşma süresi bitti acaba bu fırtına onun habercisi mi diye soruyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size Uyeyne bin Hıs'tan bir zarar gelmez sonra da korkmayınız bu fırtına büyük bir kafirin ölümü dolayısıyla esmektedir bize onu haber veriyor bu fırtına büyük bir kafir tepelendi gerçekten de Resul-i Ekrem Efendimizin haber verdiği gibiydi Medine'ye vardıklarında münafıklara arka çıkan Yahudi büyüklerinden Rifa bin zeyt bin Tabut'un aynı gün ölmüş olduğunu öğrendiler. Bu adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam'ın yayılmasına azıdı derecede düşmanlık yapan haydutlardan, kafirlerden birisiydi. Evet, isterseniz kıymetli dinleyenler, biz Abdullah bin Übey'in yaptığı fitne neticesinde, Allah Resulü'ne hakaretin neticesinde ne oldu, neler zuhur etti, onları önümüzdeki derse, önümüzdeki muhabbet bağı programına devredelim. Cenab-ı Hak bizleri kendi içimizdeki nifaktan, kendi içimizde, cemiyetimiz içerisindeki münafıklardan, münafıkların kurduğu desiselerden muhafaza eylesin. Böyle bir nifakla karşılaştığımızda, Allah Resulüne sığınmayı, adet haline getirmeyi, Salatü selamla, ruhaniyeti Resulullah'la, nuraniyeti Muhammediye ile ve nuru Muhammediye ile meselelerimizi halletmeye çalışmayı Cenab-ı Hak bizlere ihsan eylesin. İnşallah ruhu Resulullah'ı bizlerden, sevdiklerimizden, şu kıymeti dinleyenlerimizden ve gönlü bizimle beraber olduğu halde bizi dinleyemeyenlerden Hoşnut ve razı eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemi'il enbiya'i ve mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.